Velhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, insanoğlu bugün över, yarın söver derler. Duymuşsunuzdur ve çok da doğrudur. Dua eden de dildir, yalan söyleyen de, inkar eden de bu dilimizdir. Bugün birisi hakkında çok güzel tespitlerde bulunmak, ne kadar iyidir, hoştur demek... Birkaç sene geçtikten sonra aynı dudaklardan ya ne kadar kötü bir insanmış ya sözlerini duymakta mümkündür. Çünkü biz insanların bir dediği bir dediğine benzemiyor olabilir, tutmayabilir. Lakin Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler böyle değildir. Bugün iki anneciğimizden bahsetmeye, hayatlarını tekrar hatırlamaya çalışacağız. Dolayısıyla Kur'an'ı Kerim ve Sünneti Seniye ışığında değişmeyen bu ölçülerle beraber Asiye ve Meryem annelerimizi hayatlarını bir kez daha paylaşıp ibretler almaya çalışacağız. Allahu Teala'dan niyazımız düzgün doğru bir şekilde anlatmak ve siz dinleyen kardeşlerimizin iyi bir şekilde anlayıp ibretleri almasıdır. İlk önce Asiye annemizle başlayalım. Hz. Asiye, Kur'an-ı Kerim'de adı övgüyle geçen o namlı kadınlardan bir tanesi. Asiye annemiz, yaşadığı dönemde Mısır'ın en önemli kadını ve bu ülkenin salim ve kan içen imparatoru o zamanki Firavun'un eşi aynı zamanda. İşkenceleri, vicdansızlığıyla bilinen bir kişi Firavun. Kızgın yağ çukurlarına diri diri insanları atan, rablik iddiasında bulunan, canlı canlı kendine inanmayanlara, hayvanlara yemeden bir zalim, gaddar bir kişi. Firavun da yine Babil padişahı gibi o zaman, Nemrut biliyorsunuz... ...ilahlık iddiasında bulundu. Hem de... ...halkın duygularını sömürerek... ...o geleneksel... ...put inancını korumaya çalışıyordu... ...bir yandan. Çünkü işine geliyordu bu. Sadece... ...putlardan kendine çekecekti. Eğer... ...put inancını ortadan... ...kaldırırsa birileri... ...en büyük zararı... ...Nemrut ve Firavun gibiler yaşayacaktı. Bu yüzden... O put inancını korumaya çalışıyordu. Halk geri kalmıştı ve cahildi. Ama hepsi değil. Bundan faydalanan Firavun, sadece ilahlık iddiasında bulunmakla kalmadı. İşi daha da ileri götürdü. İlahların ilahı olduğunu söyledi. Ben, sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Firavun'un, Böyle gaddar, aşağılık ve kötü bir insan olmasına karşı bir hanımı vardı, Asiannemiz. annemiz. Tam tersine, temizlikte, dürüstlükte, iffet ve asalette, her insanın anlayamadığı güzellikte feraset sahibiydi. Halk, onun kocasının korkusundan rahat bir nefes alamaz, geceleri acaba başımıza bir şey gelecek mi diye rahat bir şekilde uyuyamazken, o Allah'a tam bir inanç ve kendine güvenle yaşamını devam ettiriyor, Firavun'un hemen yanı başında yaşıyor olmasından zerrece etkilenip dehşete kapılmıyordu. Asiye annemiz bunu belli etmiyordu çoğu zaman. Düşünün, zamanın en bilinen insanının hanımısınız. Nil'in kraliçesi Allahu Teala indinde öylesine has bir makama ulaştı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kendisi hakkında şöyle buyurdu Kadınlardan kamil olanlar dört kişidir Firavun karısı Asiye İmran kızı Meryem Hüveylid kızı Hatice ve Muhammed kızı sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma. Cennet kadınlarının en iyisi şu dördüdür. Firavun'un hanımı, Müzahim kızı Asiye, İmran kızı Meryem, Hüveylid kızı Hatice ve Fatıma. Bunların en üstünü ise Fatıma'dır. İşte, Onlardan bir tanesiydi. Kişiliğin gelişmesi, insani vazifeleri nedir, bunu fark etmek ve Allah'a iman etmek, bir kadını öyle bir mevkiye yükseltti ki, Firavun'un evinde yaşadığı halde, cennet köşklerinin sakini oluyor ve dünyanın en seçkin dört kadınından biri olma makamına ulaşıyor. Lütfen biraz düşünelim. Benim tanıdığım, benim eşim, karım, akrabam şöyle şöyle bir insan. Şu soydan geliyoruz, bu boydan geliyoruz, şunlardanız. Bunlar hiçbir işe yaramıyor iman karşısında. İşte bir çamurun içinden bir altını çıkaran Allahu Teala bazen tam tersine o altınların arasında onu değersiz kılacak başka bir madeni de yaratabiliyor. Bazen alimden zalim, alimden zalim evlat gelebiliyor. İşte Asiye annemiz bir an olsun kocasının işlediği o zulüm ve haksızlıkları hoş karşılamadı. Bir defa olsun onun safında yer almadı. Erkek çocuk doğururlar da büyüyünce onun yaptığı zulüm ve haksızlıklara karşı çıkarlar korkusuyla, Yakup aleyhisselam soyunun hamile kadınlarının karnını deşip, bebeklerini diri diri parçalayan o kan içici kocasının bu vahşiliklerine karşı bir kez bile lakayt davranmadı. İşte bu sıfatı haiz bulunan Mısır'ın o zamanki, bir numaralı kadını olan Asiye annemiz saraydaki odasında oturduğu bir sırada Nil nehrinin ortasında yuvarlana yuvarlana sulara batıp çıkan bir sandık görünce saray muhafızları ve yardımcılarına gidip o sandığın içine bakmalarını emretti. Görevliler bir süre sonra geldiler. Bir de baktılar ki sandığın içinde güzel bir oğlan var şaşırdılar. Hemen sudan kenara aldılar ve giderek Asiye annemize şurada şurada bir sandık bulduk. Şöyle şöyle güzel bir çocuk vardı içinde diye haber ettiler. Gelecekte Allahu Teala'nın peygamberi olacak ve Firavun'un saltanatını yerin dibine geçirecek olan İmran oğlu Musa idi bu. Aleyhisselam. Asiye annemiz bunun nur topu gibi bir oğlan çocuğu olduğunu gözleriyle görür görmez zavallı annesinin onu kocası Firavun'un korkusuyla nile bıraktığını anladı. Bu nedenle bu çocuğu evlatlık olarak yanına almaya ve onu bizzat büyütüp yetiştirmeye karar verdi. Ne pahasına olursa olsun bunu yapacaktı. Firavun içeriye girip de Çocuğu görünce yüreğine bir korku düştü. Gelecekte ne olur ne olmaz endişesiyle derhal öldürülmesini istedi. Fakat Asiye var gücüyle karşı çıktı ona. Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Firavun'un karısı dedi ki, Benim için de senin için de bir göz aydınlığıdır o. Onu öldürmeyin. Umulur ki bize yararı dokunur. Yahut onu evlat ediniriz. Firavun razı olmuştu. Ve onun izniyle Musa aleyhisselam artık sarayda kaldı. Ve bizzat kraliçe tarafından onun özel sevgiyle ihtimamıyla büyümeye başladı. Musa aleyhisselam Peygamberlik makamına vardığında ve daha ileride de sizinle paylaşacağımız gibi tekrar Mısır'a dönüp Firavun'la ve onun putperest kalbine tebliğde bulunduğunda Asiye annemiz derhal bu emre uyacak ve iman getirecekti ama imanını Firavun'dan gizledi. Asiye annemiz yıllarca gizliden gizliye Allahu Teala'ya ibadet ediyor ve Musa aleyhisselamın kılavuzluğuyla imanını gizliyor ve koruyordu. Ama bu uzun süre böyle devam edemezdi ve etmedi. Bu sır günün birinde ortaya çıktı. Kocası Firavun yıkılmış, öfkesinden adeta çılgına dönmüştü. Firavun önce kraliçeyi inancından vazgeçirmeye, korkutmaya çalıştı. Ve onu... Caydırmak için her yolu deneyecekti. Her hileye başvuracaktı. Bazen tehdit ediyor, bazen güzel laflar, boş vaatlerle onu kandırmaya çalışıyordu. Ancak bütün bunlar boşunaydı. Hazreti Asiye bütün varlığıyla Allahu Teala'ya inanmıştı. Nil'den getirilen ve kendisinin büyütüp yetiştirdiği o çocuğu peygamberlik makamına ulaştıran ve en büyük mucizesi olan o ışıl ışıl parlayan bembeyaz elleri ve asasıyla onu firavun ve putperest kavmini hidayet etmekle görevlendiren Allahu Teala'ya gönülden inanmıştı. Her şeyi yoktan var eden Yerin ve göğün sahibi Allahu Teala'ya iman ve Musa Aleyhisselam'ın söylediklerine karşı tam bir inançtan başka bir şey yoktu kalbinde. Firavun'dan ne zerrece korkup ürküyor ne de bu cellat ruhlu katil adamın eşi ve koca Nil'in yegane kraliçesi olduğuna seviniyordu. Onun sevinci başkaydı. Onun aklında sadece bir şey vardı. Firavun hidayet bulabilir mi? Ve bu cani ruhlu hayvan günün birinde insan olabilir mi? Onun da kendisi gibi yegane ilah olan Allahu Teala'ya inanarak sığınmasız zavallı halka zulüm ve işkence etmekten, insanları mahvetmekten vazgeçebilir miydi? Bu kararı alabilir miydi kocası? Bunu istiyordu. Ne var ki Firavun, artık dönüşü olmayan bir yoldaydı. İlahlık iddiasına kalkışan, hem de ilahların ilahı olduğunu öne süren, kendisinden daha üstün hiçbir şeyi kabul etmeyen Firavun gibi birinin, Musa aleyhisselamın buyruğuna boyun eğip, ilahlık iddiasından vazgeçmesi mümkün olabilir miydi? Olmadı. Sonunda Firavun iki yolun ağzına geldi. Hazreti Asiye'ye ya Allah'a ya da ona iman etmesini önerecekti. Öyle de oldu. Ey Asiye dedi. Ya beni tercih et ya da inandığını. İkisinden birini açıkça tercih edeceksin hangimiz olduğunu söyleyeceksin yani diyordu ki aslında ya Musa'nın aleyhisselam sözlerine inanacaksın onu izleyeceksin ve Allah'a iman edeceksin bu da sana ölümlerin en kötüsünü getirecek seni türlü türlü işkencelerle aklının hayalinin belki almadığı kötülüklerle bir ölüm hazırlayacağım sana ya da Beni seçeceksin, dinini terk edeceksin. Geçmişte onlarcasının yaşadığı haşmetle, şatafatıyla, debdebesiyle koca bir firavunun karısı olacaksın. Yani Nil'in kraliçesi olacaksın. En ünlü kadını olacaksın. Ama bunun anahtarı, bunun yolu firavunu haşa ilahların ilahı olarak benimsemekti. Bunu anlattı. Peki ne oldu? Evet. Doğru ve hak inancından vazgeçmeyeceğini söyledi Firavun'a. Allah-u Teala'ya inancının sonu ölüm, ölümlerin en kötüsü işkencesi de olsa vazgeçiremeyeceğini söyledi. Bu kadıncağız her şeyi göze almıştı. Bu yolda, Canı pahasına da olsa Rabbine itaat yolunda zalim kocasına teslim olmadı. Asiye annemizi inancından vazgeçiremeyeceğini anlayan Firavun sonunda onun çarmıha gerilmesini emretti. Çarmıha girdi. Gözünden acıdan yaşlar dökülüyor ama imanını tazeliyordu Asiye annemiz. Başına büyük bir taş getirttiler, ezerek öldürdüler. Ne var ki o gözü dönmüş canilerin elinde, işkence görürken, can verirken Allah'a yalvarıyor, onu zikretmeye devam ediyordu. Kerim olan kitabımız Kur'an, onun işkence sırasındaki dayanılmaz durumuna şöyle işaret buyuruyor. Allah, imanı tam olanlara Firavun'un karısını örnek verir. Hani o demişti ki, Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavun ve işkencesinden ve onun zalimlerinin elinden kurtar. Evet, Asiye annemiz, Firavunun işkencecilerinin o dayanılmaz işkenceleri altında acıyla can verdi ama adı yeryüzü durdukça dünya tarihinde ve biz Müslümanların biricik kitabımız Kur'an-ı Kerim'imizde dünyanın gelmiş geçmiş emsalsiz ve en büyük kadınlarından biri olarak baki kalıp ölümsüzleşmişti kimin karısı, kocası, annesi, babası, kardeşi, akrabası olduğunun önemi yok. Yiğitlik, cesaret ve iman kadınlık ve erkeklik ayrımına tabi değil. Uzun boylu, kısa boylu, zengin, fakir değil. Peygamberin evladı da olsanız kahrolup perişan olabilirsiniz. Bir zalimin karısı olup Belki çocuğu olabilirsiniz ama cennetin en güzel yerlerinde olabilirsiniz. Selam olsun Asiye annemize. Ve Meryem validemiz. İlk bölümde sizlerle paylaşmıştık hatırladınız. Firavun'un karısı Asiye, İmran kızı Meryem... Hüveylid kızı Hatice buyrulmuştu. Kadınlardan kemale ulaşanlar ve Fatıma radıyallahu anha annemizdi. Hadis-i şeriflerde de geçiyordu. Daha önceki programlarda Hz. Fatıma annemizin, Hz. Hatice annemizin hayatlarından bazı bilgileri tekrarlamıştık. Şimdi daha önce paylaşmadığımız bir annemize... Meryem validemize bir ziyarete gidelim. Meryem annemiz. Meryem adı Kur'an-ı Kerim'de 23 defa geçiyor. İsa bin Meryem şeklinde geçiyor. 34 yerde. 23'ü o şekilde. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de 19. sure yine bu isimle anılıyor. Meryem suresi. Ululazm peygamberlerden biri olan İsa aleyhisselamın annesi. İsrail oğullarının ileri gelenlerinden ve alimlerinden biri olan Davud aleyhisselamın ayrıca soyundan gelen İmran'ın kızı. allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de kendisini misal göstermişti. Meryem, dindar kadın manasına geliyor. Erkeklerden sakınan, iffetli anlamında başka bir adı daha var. O da Betül. Meryem validemiz, Annesinden adı verilmeksizin, İmran'ın karısı diye bahsediliyor. Diğer İslami kaynaklarda, Meryem'in annesi Hanne, babasının soyuda İmran bin Yaşahim şeklinde veriliyor. Yani Musa aleyhisselamın soyundan olduğu aktarılıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere, Meryem validemizin kavmi, ona hitap ederken, Ey Harun'un kız kardeşi derlermiş. Bu da Musa ve Harun aleyhisselamın soyundan olduğunu gösteriyor. İmran ve Hanne yaşlı ve çocukları olmamış. Bir gün bir ağacın gölgesinde dinlenirken yavrusunu doyurmaya çalışan bir kuş görüyor. Bu olay içindeki çocuk sahibi olma duygusunu dürtüyor. O an bir dua ediyor, kendisine bir çocuk ihsan etmesi için. Duası kabul edilirse, çocuğunu Beytül Makdis'e hizmetçi olarak adayacağını söylüyor. Şöyle geçer Kur'an-ı Kerim'de. Bir zamanlar, İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim, karnımda taşıdığım çocuğu sadece sana hizmet etmek üzere adadım. Bunu benden kabul et. Hanna bu adama yaparken çocuğunun bir kız olma ihtimali aklına bile gelmemişti. Eğer çocuk kız olursa Beytül Maktis'te hizmette bulunması o zaman mümkün değildi. Kadınların özel durumları buna müsaade etmediği gibi o zamanki kurallara göre de bir kadının orada hizmet görevinde bulunması imkansızdı. Bunun için... Meryem validemiz dünyaya geldiği zaman annesi Allahu Teala'ya şöyle seslendi. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçer bu olay. Rabbim ben onu kız doğurdum. Halbuki Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu ve neslini kovulmuş şeytanın şerrinden sana emanet ediyorum. Babası İmran, Meryem validemizin doğumundan önce kısa bir süre önce vefat etmişti. Hanla çocuğu kundakladı, Beytül Makdis'e götürerek orada görevli bulunanlara teslim etti. Çocuğun gözetilmesi, kollanması görevini Yahya Aleyhisselam'ın babası Zekeriya Aleyhisselam üstüne aldı. Zira onun hanımı Meryem validemizin teyzesi veya bir başka rivayette kardeşiydi. Böylece Meryem validemiz, bir peygamberin koruması altında yetişiyordu. Zekeriya aleyhisselam, onun için mescitte küçük bir yer mihrap tahsis etti. O burada sürekli ibadet ve dua ile meşgul oluyordu. Yanına Zekeriya aleyhisselamdan başkası giremiyordu yasaktı. Zekeriya aleyhisselam da yiyecek içecek bir şeyler vermek için yanına giriyor ama her defasında yiyeceklerle karşılaşıyordu. Bu yiyecekler o kadar garipti ki örneğin yazın diyelim kış meyveleri vardı. Kış ay geldiği zaman da orada üretilmeyen tüketilmeyen yaz yiyecekleri görüyordu. Yani Allahu Teala peygamber annesi yapacağı şerefli bir kadını, bu şekilde rızıklandırıyordu. Bu anlatmaya çalıştığım durum, Ali İmran suresinde şöyle buyurulmaktadır. Rabbi, onu güzel bir şekilde kabul etti. Ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi, ve Zekeriya'yı onun bakımına memur etti. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girdiğinde, onun yanında yiyecek rızık buldu. Bu sana nereden geldi ey Meryem? dedi. Meryem, o Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah, dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır, dedi. Hz. Meryem validemiz, bu temiz ortam içerisinde, İffetli ve şerefli bir şekilde yetişti. Allahu Teala'nın koruması altında Beytül Makdis civarında hayatını sürdüren Meryem annemize melekler sürekli gelerek kendisine Allah indindeki makamını ve Allahu Teala'nın onu diğer kadınlar arasından bir peygamber annesi yapmak için seçtiğini müjdeliyorlardı. Bu durumda Ali İmran suresinin 45, 46 ve 47. ayetlerinde geçiyor. Şöyle ki Bir zaman melekler şöyle demişti Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir emirle meydana gelecek olan bir çocukla müjdeler ki onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette şeref sahibi ve Allah'a yaklaştırılanlardan olacaktır. İnsanlara beşikteyken de konuşacaktır. O, salih kimselerden olacaktır. Meryem validemiz, kendisine verilen bu haber karşısında, hayretler içerisinde kalmıştı. Ayetin devamında, Meryem, Rabbim, bana hiçbir insan dokunmamışken, benim nasıl çocuğum olur? dedi. Allah da şöyle dedi. Bu böyledir. Allah dilediğini yaratır. O bu şeyin olmasına hükmedince, ona sadece ol der ve o da hemen verir. Bir gün Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı güzel görünümlü bir genç suretinde ona gönderdi. Ailesiyle kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona meleğimiz Cebrail'i gönderdik. ona tam bir insan suretinde göründü. Bu ayetle anlıyoruz ki Meryem annemiz onu bir insan zannetti ve kendisine bir zarar verebileceğinden korktuğu için ne yapacağını şaşırmıştı o an. Çünkü o vakte kadar hiçbir kişiyi yanında görmemişti. Sürekli ibadet ediyordu. Etrafta yardımına çağırabileceği kimse de yoktu. Allah'a sığınmaktan başka çaresi kalmayan, Hz. Meryem, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkuyorsan bana dokunma, dedi. Alimlerimiz şöyle aktarıyorlar tefsirlerde. Cebrail aleyhisselamı bir insan şeklinde değil de melek suretinde gelmiş görseydi, Belki onu görünce dehşete düşecek, oradan kaçacak veya söylediklerini dinlemeye tahammül edemeyecekti. İşte onun bu korkusunu gidermek ve geliş sebebini anlatmak için Cebrail aleyhisselam ona dedi ki, Ben sana nezih ve kabiliyetli bir erkek çocuğu bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiden başkası değilim. Hz. Meryem validemiz, onun Cebrail aleyhisselam olduğunu anlayınca sakinleşti ve getirilen haber, daha önce kendisine bildirilmiş bir şey olduğu halde, yine de hayretini ifade etmekten kendini alıkoyamadı ve kendisine hiçbir erkek ele değmemiş, iffetli bir kimse olduğu halde, bunun nasıl mümkün olabileceğine bir cevap almak istedi. Halbuki, daha evvel kendisine, yine Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere, melekler birçok bilgiyi veriyor ve müjdeliyorlardı. Ama o anda sordu. Meryem suresinin 20. ayetinde, 21 ve Tahrim suresi 12'de şöyle geçiyor. Cebrail aleyhisselam, ''Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim.'' diyen Meryem validemize şöyle dedi, ''Bu iş dediğim gibi olacaktır. Çünkü Rabbin buyurdu ki, babasız çocuk vermek bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdemizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız.'' Ezelde böyle takdir etmişizdir. Allahu Teala İsa Aleyhisselam'ın babasız doğmasını takdir ettiğinden onu mucizevi bir şekilde dünyaya getirmek için ruhundan üfleyerek yaratmıştır. Meryem'in gebe kalmasını Allahu Teala şöyle açıklamaktadır. Nihayet Allah'ın emri gerçekleşti. Meryem, İsa'ya gebe kaldı. Ve Tahrim Suresi 12. Ayet Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da, alemlere bir mucize kıldık. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O, Rabbinin sözlerini tasdik etmişti ve itaatkar olanlardandı. Bazı eserlerde Cebrail aleyhisselamın Meryem validemizin ensesine doğru üflediği de aktarılır. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Nihayet Meryem validemiz hamile kalınca insanların bulamadığı bir yere çekilip tek başına beklemeye başladı. Hamileyken insanlardan ayrılıp uzak bir yere çekildi. Ne demek bu? Demek ki o zaman Kalmin'in şüphesin Kalmin'in onun hakkındaki şüphelerinden, itham dolu bakışlarından kurtulmak istiyordu. Zaten o başına gelen bu büyük hadiseyi İnsanlara nasıl izah edeceğini bilemiyordu. Kendisine henüz bir emir gelmemişti. Tam anlamıyla sıkıntı içindeydi ve ne yapacağını şaşırmış haldeydi. Uzaklaşmıştı. Nihayet doğum sancıları başlayınca insanlardan uzaklaşmış olduğu yerdeki bir hurma ağacının altına sığınmak zorunda kaldı. O bu haldeyken, insanların onu itham edecekleri şeyden dolayı, ne kadar büyük bir bunalım içerisinde olduğunu, Meryem suresinin 23 ve 24. 25. ayetleriyle anlıyoruz. Şöyle ki, Keşke bundan önce ölseydim de, unutulup gitseydim, dedi. Meryem annemizin, o anda zihnen içinde bulunduğu sarsıntıyı gidermek ve Allahu Teala'nın koruması altında olduğunu hatırlatıp teskin etmek için şöyle seslenildi: Sakın üzülme. Rabbin alt tarafından bir ırmak akıttı. Hurma dalını kendine doğru silkele. Üzerine taze ve olgun hurmalar dökülsün. Meryem annemize seslenenin kim olduğu hususunda, müfessirlerin çoğu onun Cebrail aleyhisselam olduğunu ifade ederler. Cebrail aleyhisselam, vadenin aşağısından ona seslenmişti. İsa aleyhisselam, annesi onu kavmine getirinceye kadar konuşmamıştı. Diğer bazı müfessirler, ona seslenenin, İsa aleyhisselam olduğunu da söylerler. Bu görüşte olanlar da var. İbni Kesir ve benzeri. Yine bu yerde de söylüyoruz. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Evet, Meryem validemiz nihayet çocuğunu dünyaya getirdi. Peki, ortada bir problem var. Kalminin yanına nasıl gidecek? Zaten fitne çıkarmaya oldukça meyilli insanlar ne diyecek? ne anlatacak hiçbir şey bilmiyor onu hak etmediği halde iffetsizlikle itham edebilirler çünkü kimseyle evlenmemiş bu çocuk nereden oldu o içinde bulunduğu durumun iç yüzünü nasıl anlatabilirdi kafası böyle karma karışık düşünce ve sıkıntı halinde ne yapacağını şaşırmış haldeyken ona seslenen Sıkılmadan yiyip içmesini, kavmine gidince nasıl davranmasını gerektiğini bildiren bir ayet geldi. Ye iç, gönlünü hoş tut. Eğer birini görürsen, Rahman olan Allah'a konuşma orucunu adadım. Bugün kimseyle konuşmayacağım. İbnü'z-Zeyd şöyle anlatıyor: İsa aleyhisselam annesine "Mahzun olma" dediğinde "Benim bir kocam olmadığı ve kimsenin cariyesi de olmadığım halde sen benimle birlikteyken nasıl üzülmeyim? Ben insanlara nasıl bir özür beyan edebilirim? Keşke başıma böyle bir şey gelmeden önce ölseydim de unutup unutulup gitseydim." dedi. İsa aleyhisselam ona konuşmak için sana ben yeterim dedi. Sana bir soru yöneltildiği zaman ben Rahman'a oruç adadım. Onun için bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de dedi. İbni Zeyd bunların annesine İsa aleyhisselam tarafından söylendiğini belirtiyor. İbni Kesir'de geçiyor bunu da bir not olarak sizlerle paylaşalım. En son Meryem validemiz büyük bir ızdırap yaşıyor demiştik ve kendisine ızdırabını dindiren emirler geldi. Meryem validemiz Rabbimiz Celle Celaluhu'nun mucizelerini görünce yaratanının kendisini koruduğunu, kavmine karşı mahcup etmeyeceğini idrak etti ve böylelikle huzur duydu, rahatladı. Çünkü yanında mutlak anlamda bir delil vardı ve ortadaki mucizevi olayın ispat edilmesi de Allahu Teala için kolay bir şeydi. Demek ki bugün de yaşadığımız bazı gelgitler oluyor ya hayatımızda. Bazen Allahu Teala'yı evet her an inandığımızı iddia ediyoruz öyle. Lakin itikat açısından bir gelgitler yaşadığımız, şeytanın bize olumsuzluklar verdiği anlar yaşıyor muyuz? Evet. Demek ki Meryem annemiz gibi Kur'an-ı Kerim'de örnek gösterilen bir annemiz de zaman zaman bu korkuları, evhamları yaşıyorsa bizim de bunların üstesinden gelebileceğimizi, aynı Allah'ın Celle Celaluhu bizi de koruyacağını aklımıza getirmemiz gerekiyor. Devam edelim. Böyle düşünerek Meryem annemiz İsa aleyhisselam aldığı, Kalmi'nin yanına doğru yola çıktığı... ...bu... ...kavmi içinde çözülmesi kolay olmayan bir durum elbette... ...zira onlar daha doğmadan mabede adanmış... ...ve orada efendim ibadete dalmış tertemiz, iffetli bir kızcağız... ...kucağında bir çocukla karşılarında gördüklerinde elbette... ...bir deprem oldu zihin dünyalarında... ...bu durum yani... Meryem annemizin çocuğunu kucaklayıp kavmine gelmesi ve kavminin ona karşı ilk tepkisi şöyle geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Meryem suresi 27 ve 28. ayetler. Ey Meryem! Doğrusu sen görülmemiş bir iş yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi! Meryem! Senin ne baban ahlaksız, ne de annen iffetsizdi, dediler. Zikredilen Harun, Meryem annemizin soyundan geldiği, Musa aleyhisselamın kardeşi Harun aleyhisselam, kavmi duyduğunuz gibi, ey Harun'un kardeşi diyor. Yani onun işlediğini zannettikleri sözde o fiil ile, Harun Aleyhisselam'ın yolu arasında büyük bir tezatlık var demeye çalıştılar. Yaptığı şeyin ne kadar acayip kötü bir şey olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Onların bu sözleri karşısında Hz. Meryem validemiz kendisini kınayanlarla alay edercesine öyle bir şey yaptı ki, çocuğu gösterdi. Konuşmuyor ya kendisi. Hani... Sırrını öğrenmek istiyorsanız bunların buyurun dedi. Çok öfkelendiler. Hayretler içerisinde beşikteki bir çocuğun konuşmasının nasıl mümkün olabileceğini sordular. İşte bunun üzerine öyle bir mucize gerçekleşti ki zaten ilk mucize baba olmadan çocuğun dünyaya gelmesiydi. Şimdi ikinci bir mucize olacaktı. İsa aleyhisselam kundağının Hemen bir parçasını açan annesine doğru, yüzüyle beraber herkesin göreceği şekilde konuşmaya başladı. Çocuk, yani İsa aleyhisselam, ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verildi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe de, namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Bir de anneme hürmetkar kıldı. Beni asla zalim ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün Allah bana selam ve emniyet vermiştir dedi. Bu nasıl bir manzaraydı? Değil mi? Ama kavmi, diğer peygamberlerin kavimlerinin de yaptıkları gibi, o kadar mucizelere rağmen, onu yalanlamayı tercih ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde birçok mucizesini görmüşler, ama haşa büyücü demişlerdi. Musa aleyhisselamda da, Nuh aleyhisselamda da, Süleyman aleyhisselamda da, aynıları oldu. Her zaman kavimlerin içinden birçok şeyi doğru olduğunu bilip bunca mucizeyi görüp yalanlayanlar vardı. Bu durum Nisa suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şöyle aktarılmakta. İnkar edip Meryem'e büyük bir iftira attıkları ve Meryem oğlu Allah'ın Resulü, Mesih İsa'yı biz öldürdük dedikleri için Allah onlara lanet etmiştir. Meryem validemizin doğuşundan İsa aleyhisselamı mucizevi bir şekilde dünyaya getirişine kadarki tüm olaylar Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok tekrarlanmış yani ayrıntılı olarak verilmiştir ki, bunun da bir hikmeti şu olabilir, Yahudi ve Hristiyanların sapıttıkları o temel meselenin gerçek yüzü nedir bu ortaya çıksın diye. Tahrif edilmiş yani değiştirilmiş olan Hristiyanlıkta hükmü kaldırılmıştır İslamiyetle beraber. Yanlış bir inanç vardır bildiğiniz gibi. Kutsal ruh, İsa ve Meryem derler. Yani Meryem validemizin de aynen taptıkları ilah gibi haşa hiçbir hatasının olmadığı bir kutsiyet verirler. Zaten üçleme buradan geliyor. İşte o yüzden Allahu Teala ayrıntılarıyla aktarmıştır. Hatta birçok Hristiyanın İslam açıktan İlan edilmeye başlandıktan sonra Müslüman olmasının sebebi de budur. Şu an vaktimiz yok ama hatırlamışsınızdır tebliğ ederken kendilerine sığınanlara ne demişti? Sizin peygamberiniz ne anlattı İsa aleyhisselamla alakalı? O cümleleri duyduktan sonra gözyaşlarına boğulmuştu. Evet. Kardeşlerim, İsa Aleyhisselam'ın durumunu Allahu Teala, Adem Aleyhisselam'ın durumuna benzetiyor. Allahu Teala, Ademi topraktan yarattı, sonra ona ol dedi ve olu verdi. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılışına inanmak nasıl imanla alakalı bir şeyse, bu durumda. İsa aleyhisselamın babasız olarak dünyaya gelmesi de imanla alakalıdır. Kalbinde fitne bulunan Yahudi ve Hristiyanlar gibi onun durumu hakkında şüpheye düşerler, Allah'a teslim olan kalpler, bu olayları ve anlatılan her şeyin Allah tarafından en iyi bilindiğini, bunların gayb aleminde belki bilineceğini düşünürler. İman ederler, kabul ederler, ...tastik ederler. Meryem annemiz... ...Kur'an'da... ...ve hadis kaynaklarında... ...ne zaman vefat ettiği... ...yazılmamış... ...bilinmeyen... ...zatlardandır. Kabri nerededir... ...bununla ilgili de... ...bir bilgi yok. Bu konudaki ayrıntılar... ...genelde değişik eserlerde var. Zaten... Bu konu hakkında da e, Hristiyanların söyledikleri, yazdıkları, çizdiklerinin bazı yerlerde kaynak olarak alınmasının doğru olmadığının altını çizmek istiyoruz. Dolayısıyla zaten tahrif edildiği, değiştirildiği, hükmünün kaldırıldığı, insan elinin değdiği belirtilen Hristiyanlık'taki Matta, Markos, Yuhanna gibi efendim kaynaklarda, Geçenlere nakil göndermek, kaynak olarak onları almak da zaten doğru değildir. O yüzden biz Müslümanlar olarak bu kadarla iktifa ediyoruz. Nerede vefat etti, kabirin neredeydi bunları Allahu Teala en iyi bilir diyoruz. Zaten bizim bilmemizin de bize bir faydası şu an bu konularda en azından yok. Alacağımız ibretlik mesajları almamız kafi. Ama şöyle bir bilgi var. İsa aleyhisselam'ın dünyadan ayrıldığı sıra var ya, hani Hristiyanların çarmıha gerildiğini zannettikleri, Allahu Teala'nın katına aldığı o an. İşte o zaman kendisine haber verilince bazı eserlerde görüyoruz İslam kaynaklarında 50 yaşlarda mesela alındığı zaman, yeryüzünden, dünyadan ayrıldığı zaman Meryem annemizin de o zamanlar 70 yaşlarında olduğu anlatılmış farklı rivayetler var. Çok ileri yaşlarda öldüğünü söyleyenler de var. Ama bilmemiz gereken şu Allahu Teala İsa aleyhisselamı semayı yükseltmek için efendim, emir buyurduğunda yanındaki havarilerinden Yuhanna Yahya diye biliniyor. Meryem annemizle ilgilenmesini emrettiği bu iki havarinin Meryem annemizi alarak dini davet için o zamanlar Roma İmparatoruna yani maruf diye bilinen Neron'a gittikleri Petrus ve havarilerinden biri olan Tadeus'un öldürüldüğünü Meryem annemizin ve Yuhanna'nın kaçtığını yakalanmak üzere iken toprağın yarıldığını ve kaybolduğunu nerede görüyoruz sadece salebi isimli eserde görüyoruz. Arsaerül Mecaiz diye. Araisul Mecalis eserinde görüyoruz bu bilgiyi. Edinebildik. Diğer zaten kaynak olarak göstereceğimiz şeyler yoktu. İnşallah bununla bizde iktifa edelim. Evet, Asiye annemiz ve Meryem annemiz. İkisi de hayatlarını hanım olarak idam ettirdiler. Ama Hatice annemiz gibi, Ayşe annemiz gibi Allahu Teala hepsinden razı olsun. Bu işin yüreğin, cesaretin, Allah Celle Celaluhu indinde yükselmenin, değerli olmanın cinsiyete bağlı olmadığını ortaya koydu. Dolayısıyla bizler de hem Asiye annemize hem de Meryem annemize Allahu Teala'dan rahmetler yağdırmasını niyaz ediyor. Selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Kim olursak olalım, hepimiz faniyiz ve dualar müşterek. Gelin ruhaniyetlerine bir Fatiha-i Şerife üç ihlas hediye edelim.